Her hepsi kafir müşrik diyecek ve İslam'ını koruyacağı, imanını koruyacağı efendim yere hicret edecek. Em Tekün Erdullahı vasiyaten. Yeryüzü geniş değil miydi? Fetuhaceru <gülüyor> fiha. Oraya hicret etseydiniz ya. Niye yer değiştirmediniz? Mecbur muydunuz o zalimlerin, o baskıcıların o efendim despotların yönetimi altında bulunmaya mecbur muydunuz? Değildiniz. Oraya hicret etseydiniz. Başka yere hicret etseydiniz. Diyecek melekler. Feulâike mevahum cehennem. Bu mazeretleri söyleyen insanların mazeretleri kabul olmayacak. Onların götürüleceği yer, duracakları yer, barınakları cehennemdir.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 Tabii ayet-i kerimenin manasını kendisinden sonraki ayet-i kerime tamamlıyor. Onu da söyleyivereyim. İllel müstazafiîne miner ricâi ve nisâi vel ancak aciz ihtiyarlardan, adamlardan aciz zavallı kadıncıklardan ve çocuklardan bu mecburiyet bu mecburiyet kalkıyor. Onlar mazur oluyor çünkü aciz. Gerçekten aciz. İhtiyar adam, deneni zor dayanıyor, zor yürüyor, gidemiyor. Yaşlı kadıncağız elinde imkanı yok. Küçük çocuk evet, şey ama arasından babasından şey yapamıyor, kurtulamıyor. E, gidemiyor. Heh. onlar öyle. Vildan layis tatıyı ona hileten bir çare bulma güçleri yetmiyor ve layihedeydi ne sebeple bir çıkış yolu bulamıyorlar. Ve ulayike asallahu en yafuğa anhum. İşte bunların mümkündür ki Allah affı manfiyet edicek. Mekan Allah'u affu vən Allah çok affedicidir, çok manfiyet edicidir. Demek ki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 geçen yüzyılca adetlerine göre yaşıyorlar. Sonra bu şelalelerin olduğu Niagara civarında ben böyle e, turizm seyahatle ilgili şeyleri ilanları falan topluyorum bu küçük e, kitapçıkları basılmış şeyleri. Orada bazı dini cümleler gördüm. Efendim kendilerine şehir kurmuşlar. Kendilerine bir hac ve ziyaret zamanı tayin etmişler.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 ortamı müsait görmeyince müsait olan tarafa gitmişler. Neden? Burada bir dini katılık olduğu için, sertlik olduğu için ve kendileri gibi olmayanların derilerini yüzüp engezisyon mahkemelerinde muhakeme edip öldürdükleri saman alev yığınlarının ortasına koyup cayır cayır yaktıkları için oralar kaçmış millet. O halde Aziz ve Muhterem kardeşlerim o zaman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 Kimseler olmayın. Biliyorsunuz Tebareke suresinde de cehenneme atılanlara da cehennemin zebanileri soracaklar. Ne diyecekler? Hatırlayalım. Tebareke suresinde Elemiyetiküm nezir size hiç bir bu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 Sorumlu, mesul insanlarız. Mükellef insanlarız. Yani mükellefiyet altında bulunan insanlarız. Düşünmek bize ait. Hepimizin düşünmesi lazım. Hepimizin kendisine çeki düzen vermesi lazım. Hizaya gelmesi lazım. Cenab-ı Hakk'ın yoluna girmesi lazım. Allah'ın kendisine yüklediği ödevleri bilip onları yapması lazım. سُبْحَانَكَ لَا اِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا İnne kentel Ali mil haküm. Subhan Rabbi na Rabbi'l izzet amma yasufun. Ve selamun ala mursalin. Ve alhamdulillah rabbil alamin el fatih.